Ioar mărgeîn să-n spun naioc când sevii Ioar mărgeîn să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 Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanındasınız. 94.9'dasınız ve bendeniz Maammer Ketencoğlu. Sizlerle beraberim canlı olarak. Evet, yılın son programı. 2016 çok hızlı mı geçti? Çok yavaş ve acılımı geçti. Ee, zaman zaman tereddüt yaşıyorum. Ee, hızlı geçtiyse eğer, troll gibi geçti üstümüzden. Yavaş geçti ise de yine çok acılı, çok sıkıntılı geçti. Tek dileğimiz 2017'nin azıcık da bizi rahatlatan bir yıl oluşu olması dileği. Tek dileğimiz. Açık Radyo dinleyicilerinin çoğunun benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Biraz daha rahat konuşabilelim. Biraz daha e, ülkede Farklılıklara tahammül gösterilsin diye umudu diyoruz. Ee, sevgili Bülent Aksoy, geçen gün umut işareti de görmüyoruz ama diye bir parantez açtı. Katılıyorum. Ama ummaktan başka seçenemiz de yok galiba. Yine bizim meşhur cıngıllarımızdan birinde Yaşar Kemal umutsuz yaşanmıyor diyor. Evet, e, canlı bir program yapacağız bugün. Yılın son programı olması itibariyle e, birazcık böyle belki hafiften suni de olsa e, kendimize gaz vermeye çalışıyoruz. Evet, e, bir tur yapacağız Balkanlarda. Tabii bir tane kural dışı durum da var. Onun yeri geldiği zaman konuşacağız zaten. Ama genelde Balkanlarda dolaşacağız. E, i̇lk şarkılar ilk üç şarkıyı Bulgaristan'ın ...sürüyle meşhur topluluğundan biri olan... Shopski ansambuldan seçtim. Ee, Shop dağı... ...Sofya çevresinde... ...yer alan bir dağ. Ee, bir tarafında... ...daha doğrusu her tarafında... ...genelde Şop... E, ...etnik grubuna ait... Yani ...Bulgarların bir alt etnik grubu diyelim. Ee, Sırplarla akrabalık... E, ...teşkil eden bir... ...alt grup. Kendilerine özgü... Ee, geleneklerini, şarkı söyleme geleneklerini fazlasıyla e, koruyan Bakir bölgelerinden birisi burası, e, Şop bölgesi. E, inanılmaz bir e, vibrato e, var halk müziklerinde. E, birbirine yakın seslerin çakışması durumu var. bize genel olarak oldukça aykırı gelen bir gelenek bu. Az önce de biraz duydunuz zaten. Şovski evet, ensemble devam ediyoruz. İki şarkı seçtim. Önce e, canlı bir hava, arkasından e, şopların küçük flütüyle çalınan ağırlıklı olarak onun solist olduğu bir e, dans ezgisi var. Evet, Bulgaristan'ın meşhur Shopsky ansambulundan şop e, dans ve şarkı topluluğundan e, girişteki parçaya dahil olmak üzere toplam 3 şarkı seçmiştim. 3'ünü dinledik bugün. E, 2016'yı kapatırken küçücük bir e, neşe zerk etmeye çalışıyoruz. Şimdi Makedonya'ya geçiyorum. E, Manastır şehri yani Makedonların demiyle Bitola Şehri Oldukça bereketli bir şehir ee, Geçmişte de öyleydi Şimdi de öyle ee, Müzikal açıdan pek çok grubun Ana yurdu olmuş ee, e, Yakın zamanda Kendileriyle ilgili program yaptığımız e, Meşhur topluluk Evet yavaş yavaş e, hatırlamama başlıyoruz Program sırasında da Biraz sonra, evet, biraz sonra hatırlarım size söylerim bu topluluğu. Onlar gibi bunlar da e, Boyemiy topluluğu da manastırda kurulmuş e, eski bir topluluk aslında. Onlardan iki şarkı seçtim. E, birinciyi bilemeyeceğim ama ikincisi e, manastır doğumlu Türk müzisyen, besteci, derlemeci Hayri Demirovski'ye ait Maricel Lichno Devoice. Ee, e, ne diyelim yoksul kız e, Maritza veya Maritza onun e, bize tanıttığı şarkılardan biri Ayra abi 55 yılında Türkiye'ye geliyor ve ondan sonra müzik çalışmaları sekteye uğruyor 80'lerden sonra tekrar Makedonya'da keşfediliyor e, bu programda onun da sesini duyduk e, blokta tunan imbere yeni nokta blokspotlukta.com'da e, ona ait 1999'da yapılan programda mevcut e, evet şimdi bohemi topluluğunu dinliyoruz e, artık genç değiller tabi eski bir topluluk 20-30 senedir varlığını sürdüren bir topluluk e, bohemi'den iki şarkı dinliyoruz Evet, bugün yaptığımız Balkan turunda ikinci olarak Makedonya'dadık, Makedonya'daydık ve Boemi topluluğundan söz ettim size. Manastır şehrinin bereketinden söz ettim ve e, yakın zamanda konak ettiğimiz Luboyna topluluğundan söz ettim. E, Luboyna gibi Boemi de Manastır çıkışlı, e, Bitola çıkışlı bir e, topluluk diye söz ettim. Anımsayamamıştım Luboyna'yı. Onları da e, hatırlamış olduk. Geçtiğimiz programlarda sanıyorum bir 2-2,5 iki, iki, iki, iki ay önce e, Oliver Yosifovski'yi burada telefonla ağırladık. Yusuf Emin de yanımdaydı. Üçüncü durağımız Yunanistan, Kuzey Yunanistan. E, çok özel bir gelenek. Grevena şehri var. Hemen Kozani şehrinin yanında. Grevena şehri e, iki açıdan önemli. Birincisi, şehrin yerli geleneği oldukça zengin. Ee, Yunanca ve pomakça, e, pomakça diyorum, ulahça ee, şarkılar söyleniyor. Ee, ulah kökenli insanların epe epey yoğunluklu yaşadığı bir yer. Ve e, Yunanistan'ın kuzeyindeki diğer e, ulah müziğin e, örneklerinden, ulah şarkılarından daha farklılık gösteriyor. Tavukça. E, Tabi Yunanca şarkılarda yine o bölgenin ulaşça şarkılarına benziyorlar yapı olarak. Glernet e, tabi orada da baskın ama yine çevresindeki diğer şehirlerden farklı olmak üzere Keman'ın çok önemli yeri var. E, Keman da duyacağız zaten. Elimde 2016 e, içinde kaydedilmiş bir albüm var. E, albümün prodüktörü Makis Seviloğlu Kendisi de Konumuz olmuştu telefonla. Kendi albümü tanıtmıştık. Çocukluğundan gelen hikayeleriyle birlikte kaleme aldığı, hikayeleriyle birlikte kaleme aldığı harika bir albüm tanıtmıştık. Bu da kendisi de söylemişti. Harika bir alı şarkıcı var. Onun albümünü yapıyoruz demişti. İşte o albüm Christos das Galas. ...şarkıcımızın ismi... ...genç bir şarkıcı... ...ama... E, ...babaların... Yulekas gibi... E, ...çok önemli şarkıcıların... ...müzisyenlerin mirasını devralmış... ...son derece... ...gayda değer bir şarkıcı. E, ondan iki parça seçtim... ...önce dinleyeceğimiz parça... E, ...doğru anlamışımdır... Bu, ...büyük ihtimalle... ...ulahça... İkincisi de... E, ...Yunancı. Bu bölgenin... ...Grevena şehrinin karakterini... ...fazlasıyla ortaya koyan şarkılar. Ha bir de Grevena'nın... Grevena ...ikinci bir anlamı var. Ee, Grevena'dan çok fazla insan... E, ...göçüp... ...göçürülüp yerleştirilmiş... ...mübadele sırasında Türkiye'ye... E, ...Rumca... ...konuşarak gelmişler. Türkçe bilmeden gelmişler. Türlü türlü yerlere... E, ...örneğin... E, ...Niğde'ye bile yerleştirilmişler. İşte... Grevena şehrinden iki otantik e, örnek. Birincisi ulaşça ikincisi Yunanca. <gülüyor> I'm getting şakum usta kas que mate te o Masel Tamu nasz ten ja si mam Tamu Και ten ja gore si mam Niech sięś Evet Yunanistan'daydık Grevena şehrindeydik ve e, taze bir albüm 2016'da yayınlanmış Christos daskalas Galas e, şarkıcımız ve iki Grevena türküsü seslendirdi. Şimdi bir parantez açıyorum acı bir olay üzerine e, yaptığım seçimi paylaşacağım sizlerle biliyorsunuz hafta sonu e, üçen, e, düşen bir uçakta Kızıl Ordu üyelerinin neredeyse tamamı e, tabii e, Kızıl Ordu Korosu diyelim. Korosu e, üyelerinin tamamı hemen hemen e, aramızdan ayrıldılar. E, tabii eskiden e, 70'lerde 80'lerde e, özellikle e, kült bir topluluktu Kızıl Ordu. E, Boris Aleksandrov Yıllarca e, yönetti bu topluluğu ve e, yani belki 70-80 tane plak yaptılar her sene ya da ikinci de bir plak yaptılar. E, zaman zaman marşlar, partisan marşları işte e, uluslararası yine e, sol geleneğin içinden çıkan çeşitli marşlar ve tabii ki Rus ve e, dansları seslendirdiler. Müthiş bir oluşumdu tabi. E, dünyada e, Soğuk Savaş'a rağmen e, Sovyetler Birliği'ni daha doğrusu eski e, Rus şarkılarını dünyanın her tarafına taşımasıyla e, öne çıktı. E, o dönemde Türkiye'ye geldiler mi çok iyi anımsamıyorum ama 89'dan sonra e, geldiler. Hatta e, ...bozulmadan... ...onlar da nasibini alıp... ...oynama şıkıdım şıkıdım söylediler. E, ama... tarihin önemi çok büyük bir topluluk. E, 64 üyesini birden... E, ...kaybetmiş oldu hafta sonu. E, i̇şte onlardan... ...iki örnek, iki Rus halk şarkısı... ...seçtim. E, önce ağır bir vals var. Bu arada bu plak... Ha, ...plaktan dinletiyoruz... Selahattin yıllardır ya plak çalalım falan derdi bugün onu mutlu etmiş oluyoruz acı bir olaya rağmen ee, 1964'te Fransa'da yayınlanmış bu plak ee, Oraya turneye çıkmışlardı sanıyorum ee, gitmişken kayıt da yapmışlar ee, Dediğim gibi Kızıl Ordu dinlemek ve e, izlemek Kızıl Ordu Korosunu dinlemek ve e, izlemek müthiş bir olaydı ee, eninde sonunda bu insanlar müzisyen ve e, şarkı söylemeye gidiyorlardı. Savaş cephesi de olsa silah kullanmaya gitmiyorlardı. Ve ben onları anmak istedim. 1964'ten önce bir e, vals meşhur bir e, Rus halk şarkısı. Evet, Kızıl Ordu Korosu'nun her işinde insanı e, yerinden oynatan performanslarından birini paylaştım sizlere, sizlerle. 1964'te, daha doğrusu 63-64 yıllarında Fransa'da kaydedilmiş bir plak bu. Aynı plakın son şarkısını dinleteceğim. O da biraz daha neşeli bir e, Rus halk şarkısı. E, Kızıl Ordu Korosu'nu saygıyla anıyoruz. Протекал бы ручей, да, ох, и калина, да, ох, малина. Как на этом ручеёчке, мылодевник обмазочки. Эх, да калина, эх, да малина. Она мыло колотила, валюха, луранина. Вот и, калина, вот и Evet, Kızıl Ordu Korosu'nu dinledik ee, Bakalım Hemen ardından e, kazanlardan Yeniden sıfırdan oluşabilecekler mi Yakın zamanda Evet e, Son albümümüz e, Eylül ayında Sırbistan'a gerçekleştirdiğim Seyahatte aldığım Taze bir albüm Aslında daha e, yayınlanan bayağı bir olmuş ama Gözümüzden kaçmış e, Voivodina adını taşıyor albüm. Belgrad Radyo Televizyonu tarafından yayınlanmış. E, çok bilinen, sevilen Voivodinalı, Voyvodina bölgesinden gelen şarkıcıların... ...yine bilinen şarkılarından oluşmuş klasik bir antoloji. E, oradan iki şarkı Aleksandr Bejanoviç seslendirecek. Son olarak da bir e, zamanımız kalırsa Kolo, Enstrumental Bir Dans Havası dinleyeceğiz... Onların tipik e, sazları tamburalar eşliğinde e, tambura orkestrası e, çalıyor bu son olarak. Ve son durağımız Sırbistan'ın Voyvodina bölgesi. Sangboru sasto la folju ima poistina chakizene ki uvira u tom sangboru sasto ima to istina. Čak i žene, I will you told to who knows how to work well, and I will be told Taj, arterski bunar, otadova grašekuva, asunka se, se bolje čuva, u tom som Otadova grašekuva, asunka se, se bolje čuva, u tom som biseca osjeva voda ženi mene ka ajmo babo užavaj pauče na rogay nuče belo naći će za celo ajmo babo užavaj pauče na rogay nuče belo naći će za celo Zelen som od pašarena svila, lepšajela negdo Zelen som od pašarena svila, lepšajela negdo vajnavila. A şu costi tvoj, čuj što voli babo moj, da idemo da A moje łaski do medemo. Prodaj, babo, i A mi kupi rukavice bele, prođe i babo prikravui tele. A mi kupi rukavice bele, onda ajmo uživaj, poljeće na rogaj, luce belo, naći ćeš za celo. Onda ajmo uživaj, poljeće na rogaj, luce belo, naći ćeš za celo. Evet sevgili dostlar, 2016'yı böylece Tuna'nın bir yanın aç, açısından bitirmiş oluyoruz. Bugün Bulgaristan'dan başlayıp Makedonya'ya, oradan Yunanistan'a e, sıçradık. Yani daha sonra bir parantez açtık. Kızıl Ordu korosunu e, saygıyla andık ve üzüntüyle. Ve son olarak da Sırbistan'ın Vojvodina bölgesinden e, iki şarkı Alexander Bejanović. Seslendirdi. Son olarak da bir dans havasıyla bitirmiş olduk. Programın başında söylediğim gibi 2017'nin e, 2016'yı aratmamasını diliyorum. E, daha rahat, nefes alabileceğimiz bir ortam, gerek siyasi gerek e, sanatsal öyle bir ortam diliyorum. Diyecek fazla bir şey de kalmıyor böylece. Önümüzdeki hafta ve önümüzdeki yıl ee, görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar hepinize. Telefonu hatırlatıyorum. 15 dakika için bana ulaşma şansınız var. 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan ulaşma şansınız var. Ayrıca Twitter'dan ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Ve son olarak tunanimberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri e, Vanmate programı kullanmak koşuluyla e, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hala kapalı. E, Türkiye'den normal koşullarda girebilme şansımız yok. E, Selahattin'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın să n-aioc când să vii să măi n Sunanın beryanı. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketenci <gülüyor>